1859 numaralı konu Meleklerle konuşmak Selman'ı Farisi Sekerat'ta bulunan bir kişinin ziyaretine gelerek Ey melek ona şefkat göster dedi Adam da Selman'a melek bana ben her mümine şefkat gösteririm diyor dedi